هذا <تصفيق> ابوك اشتم يا رب <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن عمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا بعد Evet konumuz, konumuz ihtilat. Devam ediyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'den ilk önce Kur'an-ı Kerim'den olan ayetleri zikretmiştik. Üçüncü delili zikretmiştik. Bugün inşallah vakit yettiği kadar diğer delilleri zikretmeye çalışacağız. Dördüncü delil diyor. Dördüncü delil. Kuvlu <gülüyor> Teala Yusuf Suresinin 34. ayetinde ورعادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب <coughs> وقالت هي <coughs> لك hey قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> يوسف سري 23 Ayet burada tabi yine müellif Allah razı olsun bu ayetin İki cinsin bir araya geldiği zaman e, caiz olmadığı gibi bir araya geldikleri zaman ey Allah Celle Celaluhu'nun yasakladığı bu tür şeylerin e, karışımı olduğu zaman mutlak manada burada bazı nahoş olan şeyler olacak. Ve burada diyor ki biliyorsunuz Yusuf ve selam kıssasını biliyorsunuz. Fıstası uzundur tabi. Biz burada işte e, kuyudan çıkardıktan sonra bunu elaziz Ey oradaki hakimin veziri yani bakanı bugünün diliyle evine götürdü. Tabii ki Yusuf Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu ona apayrı bir güzellik yani bir yakışıklık vermişti. Dolayısıyla onu bir kendileri evinde bir hizmetçi olarak kullanmak niyetiyle aldılar. Tabii ki bu kadın ile bu erkek Eyyub Ali Sattu sallam bir evde bir ara bir yerde kaldıkları için burada kadının erkekten daha önceden söylediğimiz gibi kadının erkekten istediği bir şey olduğu gibi erkeğin de kadından istediği bir şey vardır. Ve hele hele böyle bir güzel bir gencin olunca diyor ki Vara ve fi betiha, ey kendi evinde, kendi evinde, kadının evinde Yusuf aleyhissalat ve şey yapınca orada artık tam kadının isteği son zirveye geldi. Ve orada kapıları kapatıyor, ey kilitliyor. Ondan sonra diyor ki ve kapıları kapatır ve diyor hey ve dedi ki hadi işte fırsat bu fırsat hadi gel nereye gel ey gel fahip şeyi yapalım Züleyha. yani onu efendim Züleyha. he onu kendine çağırıyor ey onunla yatmak için çağırıyor burada Yusuf aleyhissalatüsselam diyor ki kâle maa'da Allah dedi ki Allah korusun veyahut da Allah'a sığınırım. Nasıl olur da bana bu kadar iyilik yapan bir kişinin bir kişinin hanımına böyle bir şey yaparım veyahut da ona ihanet ederim. eynamusuna. namusuna. İnnehu Rabbi ehsene methvaya. Benim efendim. Burada Rabbi daha önceden anlatmıştık. Rab kelimesinin lügat manası işte. Yaratıcı, sahip, efendi terbiye eden. Tamam mı? Ve Rab kelimesi tek başına hiçbir zaman bir kula bir kula söylenmez veyahut da sarf edilmez. Ancak atf veya da ızafe ederek söylenmez. Örneğin işte Rabbel Beyt, ey evin sahibi veyahut da sahibi veyahut da şu bu. Ama Rab kelimesi tek başına zikredilmek istediği zaman sadece ve sadece Allah'a. he, Allah'a hastır. Ve burada diyor ki benim efendim, efendim diyor, seyyidim e, diyor bana bu kadar iyilik yapmışken nasıl olur da ben ona ihanet ederim. İnnehu la zalimun. Şüphesiz ki zalimler hiçbir zaman iflaha ey kurtuluşa ermezler. Ve burada Alleme Muhammed. İbrahim Allah diyor ki bu ayetten olan delil nedir? Vechü delale ennehu lemme hasela ihtilat beyn imraat aziz Mısır يوسف beyne Yusuf aleyhissalatu حصل ما حصل hasad. Bu kadın ile Yusuf aleyhissalatu vesselam arasında diyor, ihtilat olduğundan dolayı diyor, burada kadın, yani başta müteah, yani Yusuf aleyhissalatu vesselam'ın içine böyle bir şey yoktu. Kadın bu şeye şey yaptı. Tabii ondan sonraki ayet diyor ki hemmet bihi ve heme biha tamam mı? Ey kadın artık o gerçekten o fahişe irtikab etmek için istediğini yapmak istiyor. Neredeyse Yusuf aleyhissalatü vesselam de aynı şeyi isteyecekti ama Allah Celle Celaluhu ne yaptı? Allah Celle Celaluhu onu korudu bu fahişeden. Çünkü aleyhissalatü vesselam Allah'a dua etti ve bu şeyin şu, bu şeyden kurtarması için Allah'tan niyaz etti Allah Celle Celal ondan kabul etti ve buradan Allame e, İbrahim rahim Allah diyor ki eğer diyor bu iki kişi bir arada olmamış olsalardı diyor bu tür teklif olmam olmayacaktı demek ki bu iki cinsin bir arada oldukları için kadının erkekten ve erkeğin kadından istediği şey Belli. ola bilir veyahut da olması muhakkaktır. <gülüyor> Zahara minhe mekâne kâminen fatala minhu en yuafiquhâ. Ey <gülüyor> o şehvi arzuları. Onu bu pisliğe affedersiniz. Sevk edince ne yapmak istedi? Yapmak istediğini işte Yusuf aleyhissalatü vesselam'den istedi. Velakin Allah bir rahmetî fa'asamahû minhâ. Ancak Allah Celle Celaluhu Jalalhu Ali sallallahu alaihi Yusuf sallallahu alaihi bu fahişeden qurdu. Diyor ki, fas tijab ala Rabbu, fəcrafanhu keda hna. İnna hu as samiul şüphesiz ki o bilan ve işitendir. Ey dua. Ve o da Allah'ın izniyle. Ve o kadınlar ile ihtilat olduğu zaman ihtara kul minen nev'in kul minen nev'in men yehvâhu minen nev'il âkhar. Yani, bu iki cinsin bir araya gelmesiyle diyor. İki cinsin artık bu veyahut da o. Her ikisinden birisi yapmak istediğine olacak? İşte erkeğin kadından, kadının da erkekten istediği ne o şeyler olacak. Dolayısıyla Müslüman baba ile Müslüman anne ve otta Müslüman kadın ile Müslüman bir kız, bir kızın kesinlikle Allah Celle Celalühü haram kıldığı şahıslarla bir arada bir arada olmaları kesinlikle nedir? Caiz değildir. El delil-i Kur'an-ı Kerim'den 5. delil diyor ki: "Kavluhu Teala: Ve izâ sâletumûhunne metâen fesâlûhunne min verâ'i eğer saldım muhne ay Aliye'satü's hanımlarından herhangi bir şey istemek veyahut da istemeye geldiğiniz zaman veyahut da bir şey istediğiniz zaman veyahut da isteyeceğiniz zaman fes'eluhunne min wara'i hicab ay bir hijab arkasından onlardan isteyin ay onlara onlarla mübaşere veyahut da direkt gözük gözükerek onlardan bir şeyler istemeyin ذَٰلِكُمْ أَطْحَرُ ve وَقُلُوبِهِنْ Dolayısıyla işte bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için çok daha güzel ve çok daha temizdir. Nasıl? Ey devamlı hicab arkasından bir kadın veya da bir erkeğin bir kadından veya da bir kadın bir erkekten bir şey istediği zaman veya da istemeye geldiği zaman ihtiyaçlarını birbirlerinden eğer herhangi bir şey, o zaman perde arkasından, hicab arkasından bu ihtiyaçları birbirlerinden istemeleri en uygun ve en güzel bir şeydir. Niçin? Ki bu tür nahoş olan şeyler olmaması için. Burada Allah Celle Celaluhu bu ayeti kimin için indiriyor? Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları için ki daha önceden demiş, dediğimiz gibi, Allah Resulü ve hanımları bütün İslam ümmetin anneleridir. Hem kadınların anneleridir hem de erkeklerin anneleridir. Dolayısıyla burada hiçbir Müslüman erkek ve Vesselam'ın hanımlarına nahoş bir gözle veyahut tahayin bir gözle bakmayacağı yüzde yüzdür. Buna rağmen Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Bu hitabı ediyor. Ve buradaki bu ayette olan hitap tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına olduğu gibi aynı zamanda bütün İslam ümmetinin hanımlarına şamildir. Ve bazıları diyorlar ki efendim bu ayet Allah Celle Celaluhu sadece Allah ve Vesselam'ın hanımları için indirmiştir. Ve alimler bu konuyla ilgili bütün müfessirler bil ittifak diyorlar ki burada bütün İslam ümmetinin kadınları bu ayetine yapıyor kapsıyor ve da ayet bunları kapsıyor Amar Allahu Teala el Muminin idese ele anne birat ve selam Haceten vafilik Cemmi ene bilmeyene ve bu konuda diyor mana itibariyle bütün Müslüman kadınlar nedir bunun içine giriyor Ey enye el min var icep veru Bikuni sualuhunna min wara'i hijab dalil wadih ala luzum al havajiz ve, ve burada diyor bu affedersiniz edersiniz nahoş olan şey olmaması için tek kelimeyle bunlar birbirlerinden bir şey istedikleri zaman tek kelimeyle mutlak manada perde arkasından hijab arkasından ey birbirleriyle gözükmeksizin. Ve bundan önceki dersimizde demiştik ki örnek bir örnek. Mesela bir ka, bir erkek veyahut da bir kadın. Bir kadın mesela diyelim ki e, tanıdığı e, bir arkadaşın hanımından bir şey istemek ister ve telefonu alır. Mesela telefonu alır, çalar mesela. Orada erkek çıkar. Selamünaleyküm ya da selam vermemesi de olur. Çünkü bazı zaman bu isimsel selam meselesi erkeklerin kadınlara veya kadınların erkeklere, yabancı erkeklere selam verip vermemesi caiz midir değil midir alimler arasında ihtilaf var. Eğer hakikaten fitne söz konusuysa ister erkek olsun ister kadın olsun birbirlerine selam vermeleri caiz değildir. Eğer fitne söz konusuysa, eğer fitne söz konusu değilse o zaman selam vermekte bir beyis yoktur. Niyetin Çünkü kahesat ve selam bir hadis şerifte diyor ki selam sözden öncedir. Yani bir kişi bir kişiyle konuşacağı zaman veya hatta üstüne üzerine girdiği zaman ne yapması gerekiyor ilk önce as-salamu aleykum. Arap adetlerinde daha önceden ne söylüyor? Masal-kiir veya hatta sabah-kiir, ey günaydın veya hatta hayırlı akşamlar veya hatta hayırlı sabahlar veya hatta bu gibi sözler. İslam geldikten sonra Allah Celle Celaluhu ve Vesselam'a emir vererek Müslümanlar birbirleriyle muhatap olacakları zaman ilk önce selam ondan sonra artık demesi gereken söz neyse o sözü söylemeye çalışacak. Burada kadın mesela telefon baktaki ki bir erkek ne yapacak burada? Fitne fitneye vesile olmaksızın veyahut da fitneye sebep olmayacak şekilde efendim işte e, filan hanım e, evde midir? evdedir veya evde değildir diye sözü verecek ve orada ve bu şekilde bu ihtiyacını göre bile göre birir veya otta görmekte bir beyis yoktur. Bazı kadınlar demişti ki bazı kadınlar fitrat fıtraten bazı kadınların sesi caziptir. incecik caziptir. Ve buradan bazı alimler demişler ki bir kadın sesi cazip ise, fıtrattan cazip ise o zaman o kadın erkeklerle konuşmak istediği zaman zaruretten dolayı. O zaman ne yapar? Sesini değiştirmeye çalışır. Mesela e, himarının bir kenarını şöyle ağzına koyar sesini değiştirir veyahut da elini ağzına koyar sesini değiştirir. Ki orada o sesi o erkeğe karşı bir fitne söz konusu olmasın. Bazı alimler demişler ki tabii bu inşallah ileride ses şeyine geldiği zaman değineceğiz. Bazı alimler de demişler ki kadının erkeğe karşı veya erkeğin kadına karşı sesi caiz caizdir haram değildir. Ancak ancak fitne sus konusu ise haramdır. Bazı alimler demişler ki kesinlikle karışıklık haram olduğu gibi kadınların erkeklerle erkeklerin kadınlarla konuşmaların yine mutlak manada haramdır demişler. Tabii ki ihtilaflı bir meseledir. İnşallah o konuya geldiği zaman ayetlere değineceğiz inşallah. Ha o zaman işte burada müellif diyor ki işte bu ayette olduğu gibi diyor. O zaman Allah Celle Celaluhu Âlisa'tü's-Semen hanımlarına eğer bu emri veriyorsa o zaman diğer erkeklerin diğer kadınlara veya diğer kadınların diğer erkeklere çok daha nedir? Çok daha evladır. O zaman Müslüman baba ile Müslüman anne veya hatta Müslüman kadın ile Müslüman erkek bu tür ayetleri göz önünde bulundurarak var yani kişi güç nispetinde elinden geldiği kadar bir arada karışık oturmamalarıdır. Müslüman kadınların meclisi ayrı olur, Müslüman erkeklerin meclisi ayrı olur. Şayet yani zaruretten dolayı bir ihtiyaç söz konusuysa o zaman erkek de Allah'tan korkarak ne yapması gerekiyor? Allah'tan korkarak bu tür haramın olmaması için güç nispetinde ne yapması gerekiyor? Sakınması gerekiyor. Aynı şekilde Müslüman kadın o şekilde Allah rızası için Allah'tan korkarak bu tür haramdan sakınması gerekiyor. Altıncı delil ise diyor ki وَلَمَّ وَرَدَى مَا اَمَدْيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ Bu ayet tabi burada Musa aleyhissatü vesselam ile ilgilidir. ووجد من دونهم من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير آyetin sonundaki cümleye dikkat ediyorsanız ve abuna şeyhun kabir Ey babamız yaşlı birisi olup ve ta olduğundan dolayı bu tür hayvanları buraya getiremeyeceğinden dolayı biz gelmek mecburiyetinde kaldık Bak burada Musa aleyhisselam biliyorsunuz kavminden kaçtıktan sonra bu Medyen sularına yakın bir yere gelince baktık ki orada bir sürü insanlar var. Bu insanlar arasında da uzak böyle uzakta duracak şekilde yani erkeklerden uzak bir şekilde iki tane kadın görüyor. Burada erkekler ne yapıyorlar? Hayvanlarına su vermek için orada toplanmışlar. Kuyudan su çekiyorlar. Yani eskiden biliyorsunuz kuyulardan elle su çekiyorlardı. Diyor ki: "Ve lemme warada ma'a midyana vecd alihi ummeten min ennas sularına gelince diyor, baktık ki orada insanlardan bazıları hayvanları ne yapıyorlar, sulandırıyorlar. "Wa vecede min dunihim Onlardan öte diyor. Bir de ayrıyetten iki tane kadın veya hatta iki tane kız gördü. Tabii ki onlar e, evli olmadıkları için yani kızdırlar ve genelde evli kadına kadın deniliyor kız ise kadın değil kız diye hitap ediliyor Tabii ki kendisi evli olup olmadığını bilmedikleri için burada Arapçada ne yaptı? İmra eteyni ey iki tane kadın diye zikrediliyor tezüdeni ve burada böyle utanarak bir kenara çekilmiş bekliyorlar bu erkeklerin Hayvanlarını sulandırdıktan sonra ne yapacak bu iki kadın? Ondan sonra onlar gittikten sonra iki kadın gelip kendi hayvanlarını yapacaklar sulandıracaklar. Musa ve Selam bu manzarayı görünce diyor ki Kale ma had bu kume Ey iki kadın Biliyorsunuz had bu kume ey iki kişiye hitaptır. Had çoğuldur. Tamam mı? Diyor ki yani size ne oluyor? derdiniz nedir? Niçin siz böyle yani uzak uzakta duruyorsunuz? Kalete ey ikisi dediler ki la nasqi hatta yusdirar rıa. Ey bu çobanlar veya bu hayvanları güten bu erkekler bu koyunun başından gitmeden biz hayvanlarımızı yaklaştırıp da onları ne yapmayacağız? Onları sulandırmayacağız veya da onlara su vermeyeceğiz. Niçin? Çünkü erkeklerin içine karışmaktan haya ediyorlar. Demek ki o zaman bile ey beni İsrail oğulları döneminde bile bu tür haya veya hatta bu tür haramların irtikap olmaması için ne yapıyorlar? İki cinsin birbirlerinden uzak duruyorlar. Ve abu ne şeyhun kebîr. Ve bizim burada varlığımızın nedeni veyahut da sebebi de nedir? Babamız yaşlı olup veyahut da yaşlı olduğundan solay oğlan dolayı olduğundan dolayı gelemeyeceğinden dolayı biz gelmek mecburiyetinde kaldık. Ancak bunları görünce uzakta durduk. Ey onlar işlerini bitirdikten sonra biz ne yapacağız? Tabii ki Musa aleyhisselam burada ne yapıyor? Orada o hayvanları alıyor tabii. O ayrı bir mesele. Yani o ayrı bir konu. Bu da yani konuyla bu ayetten anlaşılan şu. Alimler şu ayetten anlaşılan diyor ki ey Kadınların erkeklerin içine, erkeklerin de kadınların içine karışarak ihtiyaçlarını ihtiyaçlarını görmek caiz olmadığından dolayı kadınlar burada erkeklerin içine girip de kendi ihtiyaçlarını görmediler. Ve orada sabrederek ne yapıyorlar? Bu haramı irtikap etmemek için veyahut da harama vesile olacak şeyi irtikap etmemek için ne yapıyorlar? Bütün bu maşakkatlere katlanarak bir kenarda duruyorlar, bekliyorlar. Ey erkekler bittikten sonra ondan sonra ne yapacaklar? Bu iki namuslu şerefli kadın yapmak istediklerini ne yapacaklar? Orada ihtiyaçlarını görecekler. Bu altıncı delil, ey, e, Kısas, Kasas, Kasas suresinin 23. ayetinde de ihtilatın caiz olmadığından dolayı veyahut e, caiz olmaması için ne yapıyor? Burada Allah Celle Celaluhu, geçmiş ümmetlerden burada kendi ümmetine Allah Celle, Celle tarafından örnek veriyor. 7. delil ise yine Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve la taqrabu'z-zina. Taam, innehu kana fahişeten ve se'a sabile. La bu zina Sakın zinaya zinaya yaklaşmayın." Ne demek yani? Nasıl zinaya yaklaşmayın? Ey zinaya sebep olacak şeye yaklaşmayın. Ve yahutta engel olmaya çalışın. Ey haram, bu haramın irtikap edilmemesi için ne yapacaksınız? Engel olacaksınız. Bu tür sebeplere, bu tür vesilelere e, engel olacaksınız. Ey nasıl? Kadınların ile erkeklerin birbirine karıştığı zaman burada özellikle o kadınlar güzel cili bicili yüzlü, yüze sahip iseler veyahut da erkekler yakışıklı ise o toplumda o karışık toplumda Erkeklerin hoşlandıkları bazı kadınlardan işte içindeki içlerindeki o şehveti ne yapacaklar? Boşayacak, boşatacaklar. Dolayısıyla orada sevdiği hoşuna giden kadını kalbinde onu ona karşı devamlı o kadını istemeye hissedecek. Ve fırsat bulduğu an istediğini ne yapacak? İstediğini tatbik edecek. Artık ister kalbiyle ister gözüyle ister belki de e, fırsat bulursa belki de gerçek zinayı da yapacak. Çünkü orada Yusuf aleyhisselatü vesselam ile o azizin ey o bakanın hanımı bir arada kaldıkları zaman o kadının erkekten istediği olması için ne yaptı? Bütün kapıları kilitleyerek ve dedi ki hadi buyurun gel işte yapmak istediğimizi hadi yapalım. Çünkü tek kelimeyle bu iki cinsin birbirlerinden istedikleri nedir? Budur. Dolayısıyla bu şeylerin, ey bu fahişenin veyahut da bu zinanın, bu haramın olmaması için ne yapacak Müslüman kadın ve Müslüman erkek? Bunlara, bu tür sebeplere engel olacak. İnnehu fahişeten ve se'ese ey bu zina veyahut da zinaya sebep olacak bu tür şeyler Allah katında en büyük günahtır. Ve Allama es-Sa'di Rahimahullah tefsirin sahibi diyor ki: "Ve nehyu an qurbanihi eblu min en an Diyor ki o şey bizzat bil fiil yapmaktan diyor. O şeyi yapmak için ondan çok daha nedir? Çok daha şiddetlidir. Yani ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودawa'i ve çünkü diyor, bu tür şeyler diyor, Mukaddime demek ey bu tür şeye öncü olacak ve da ön olacak şeylerdir. Men hame havlül hime yuşiku en fihi. Bu hadis biliyorsunuz. E, Arbeyn-i Neviyye'de ezberlemiştik değil mi? Evet. Ne demek istiyor burada? Bir çoban diyor, mesela gelmiş hayvanlarını otlaştırıyor. Ve o otlaştırdıkları yerin sağda solda ne var? bahçeler var. veya da buğday, arpa, artık o hayvanların iyiceği şeyler var. O hayvanları o bahçeye çok yakın bir şekilde getirdiği zaman bu hayvanların tek istediği nedir orada? Oradayım. Bu bahçe, bu bahçelerden isteklerini yerine getirmektir. Çünkü o hayvanın devamlı gözü orada. Orada yeşillik var. Olduğu yerde mesela kupkuru bir yer. Veyahut da otlar kurumuş veyahut da istediği orada istediği bulamadığından dolayı istediği nerededir? O bahçededir. O zaman çoban gafil olduğun an o hayvan ne yapacak? O hayvan o bahçeye dalarak istediğini orada istediğini yapacak. Haram, helal, bilmez. He. Dolayısıyla burada demek istiyor ki burada yani e, Şeyh Seyyidi Rahimahullah diyor ki bu hayvan olmasına rağmen diyor o yere yaklaştığı zaman diyor çoban her ne kadar o hayvanı o şeyden korumak istiyorsa da hayvan devamlı Subhanallah hayvan diyor devamlı çobanı ne yapıyor? çobanın gafletini kolluyor. çoban gaflete daldığı o hayvan hemen orada o bahçeye dalarak orada e, yemek istediğini yiyecek. Bu eğer hayvan ise nasıl ki Allah celle celaluhu bu hayvana bu isteği verdiyse aynı zamanda zina veyahut da erkeğin kadından, kadının erkekten iste, istediği şeyde orada fırsat kolladıkları an veyahut da buldukları an o iki cins orada yapmak isteyecekleri ne yapacaklar? Yerine getirecekler. Ha o zaman bu çoban bu hayvanları oraya getirmesi nasıl doğru değilse o iki cinsin de <gülüyor> Böyle yerlerde karışık bir şekilde olmaları için ne yapmamaları gerekiyor? Olmamaları veya hatta yapmamaları gerekiyor. Ey bu tür sebeplere engel olmaları gerek. Çünkü bu olduğu zaman bu karışım veya hatta karşılığı olduğu zaman tek kelimeyle burada Allah Celle Celaluhu haram kıldığı bu e, fucur veya hatta <gülüyor> bu <gülüyor> haram haram irtikab edilecek. Ve Tefsirin sahibi Muhammed el Rahim rahimehu radiyur ki "Ve la yesuh li'aqlin an yashukka fi anna ihtilata el-cinsayn fi ga'iyat el-shabab wa nadaratihi wa husni annahu el diyor. Diyor ki yani her akıl veya aklı olan, aklı selim olan bir kişi diyor, tamam mı? Bu konuda diyor bir miskazerra kadar şüphesi olmaz diyor. Çünkü diyor bu iki gencin bu iki cinsin diyor İkisi de böyle tam gençlik dönemlerinde veyahutta şehvet arzularının tam zirvede olduğu anlarda diyor. <gülüyor> bu iki cinsin diyor bir araya geldikleri zaman tek kelimeyle birbirlerinden istikleri şey nedir? Bu Allah korusun Allah'ın caiz görmediği şey olacaktır. Ve burada <gülüyor> isterse efendim takvalı olsun isterse takvazız olsun hiç kimse diyemez ki efendim işte ben sakallıyım veya hatta ben şeyhim ben alimim gibisi ben kendime güvenirim. Dolayısıyla diğer kadın der ki ben de diyor kendime güveniyorum. Erkek de diyor ben de kendime güveniyorum. E biz bir de akrabayız. Bu beraber büyüdük. Aynı köydüyüz. Aynı e, amca oğullarıyız. E, kesinlikle nasıl olur da böyle yav kalbiniz ne kadar kötüdür arkadaş. Ya şu şu hocalar var ya diyorlar. Şu hocalar var ya. Kalpleri çok kötü diyor. Demek ki bu hocalar diyor hemen bir kadını gördüğü an ilk aklına geldiği şey zinadır diyorlar. Biz diyor aklımıza böyle bir şey gelmez efendim diyor. Nasıl olur da ben amcam, amcam kızıyla diyor aklıma böyle bir şey gelir. Amcamın kızı kalbimiz tertemizdir diyor. Kesinlikle kalbimizde böyle kötü bir şey olmaz. Bu iki cinsi yaratan kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Bu iki cinsi en iyi bilen kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bu iki cinsi çok daha iyi bildik, bildiği için tamam mı? Bu iki cinsin bir araya geldikleri zaman tek kelimeyle birbirlerinden istedikleri nedir? Bu şeydir. Ve Allah Celle Celaluhu biliyorsun Adem Aleyhisselatü yarattığı zaman tamam mı? Ona uygun ona uygun bir kadın da yarattı. Sol böğründen. O erkeği yaratınca erkeğin mutlak manada demek ki onun fıtratına uygun isteği bazı bazı istekleri vardır. Allah Celle bunu bildiği için nedir? Kadındır. İşte o kadını da yarattı. Dolayısıyla bu erkeğin kadından ve bu kadının erkekten istediği nedir? Ey cinsi münasebet veyahut da efendim sevişmek veyahut da ister elle olsun ister sözle olsun. El delilü semin Sekizinci delil ise yine Kur'an-ı Kerim'den Gafir Suresinin on dokuzuncu ayeti diyor ki يَعْلَمُ خَائِنَةِ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِصُّدُورُ Allah Celle Celaluhu ister kişinin kalbi ister kişinin gözü o kişi ister gözleriyle ister kalbiyle her ikisini de nedir? kain olan kalbe yahut da gözleri bilir. Örneğin bir mecliste akrabalar birbirleriyle oturuyorlar. Ve o akrabaların içerisinde bir genç ve bir kız var. veya hatta bir erkek ve bir kadın. O erkek o mecliste oturan akrabalarından bir kadının, bir kadın onun hoşuna gitti. Ve o mecliste akrabalar karışık oturdukları için o kadından hoşlandığı veyahut hatta o genç erkek o genç kızdan veyahut hatta o genç kız o genç erkekten hoşlandığı için devamlı Kimse onlara bakmadığını anladığı an hemen ne yapacak? Gözlerini hemen o erkek evotta o erkek o kadına evotta o kuzda ne yapacak? Hemen bakacak. Ve onun bakışının tek sebebi de nedir? Şehvet. Şehvettir. Ey hoşlandığı için. Ve o şehvet nedir? Tek kelimeyle tek kelimeyle onun ona yani yani fırsat bulduğu an onunla zina yapmaktır. Çünkü erkeğin kadından kadın erkekten istediği budur. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu bu şey bildiği için yani o erkek sanıyor ki ve da o kadın hiç kimse onları görmüyor. Ey o mecliste oturanlar ama onlar görmüyorsa da onu yaratan görmüyor mu? Allah Celle Celaluhu ilmiyle sıfatlarıyla her yerde hazır-ı nazırdır. Ey her an için ikincisinin üçüncüsü kimdir? Allah celle celalühüdür. Allah celle celalühü arşın üzerinde olmasına rağmen gökte, göğün üzerinde veya hutta yerde, yerin altında nerede olursa olsun Allah celle celalühünün ilminden kesinlikle bir şey gizli değildir. Allah celle celalühü her şeyi gören ve işitinde iştendir ve onun görmesi ve onun işitmesi onun şanına layık bir şekildedir. Dolayısıyla bazı şahsların dedikleri gibi ya bunu akide dersinde biz görmüştük, gör, hatırlıyorsanız. Bazı şahslar diyorlar ki Allah Celle Celaluhu zatıyla her yerdedir. Zatıyla her yerdedir diyorlar. Yani mesela sen burada mecliste oturuyorsan Allah Celle Celalü onların inançlarına göre orada o da sizinle beraberdir. Öyle değil. Allah Celle Celaluhu arşın üzerinde olmakla beraber ilmiyle ve sıfatlarıyla o insanlarla nedir? insanlarla beraberdir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Bu iki cinsin bu tür hainliklerini ne yapıyor? Biliyor ve görüyor ve da işitiyor. İşte burada bu tür günahların veyahut da haramların olmaması için Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar ellerinden geldiği kadar ne yapması gerekli, ne yapmaları gerekiyor, ey engel olmaları gerekiyor. Buraya kadar ayetleri biliyor, bitiyor. Hada Wallahu Alemu Muhammed Wa Ali Wa Önümüzdeki derste inşallah e, hadislerden delil olarak ve alimlerin e, ey dört mezhepten olan alimlerden de inşallah zikretmeye çalışacağız. Wallahu Alem. Abi mikrofon al abi. Bir dakika abi. İki soru sadece çünkü. Seski de yok. Satman yok. Hocam birinci soru. Gusül abdesti aldığımız zaman diyor mahrem yerlerimizi örtmemiz lazım mı? Yoksa değil mi? Çünkü bir hoca TV'de, televizyonda gusül ibadettir ve ibadette çıplak yapılamaz demiş. Eee ''Bunun doğrusu nedir?'' diyor hocamızı soruyor. Doğrusu ona sormamız lazımdı. Yani o adama TV'de bunu söylediği zaman ona soru yönelterek bu konu ki siz bunu iddia ediyorsunuz. Şu iddiayı ispat etmeniz için delil nedir? caiz olmadığına dair Kur'an'dan ve sünnetten herhangi bir deliliniz var mıdır diye sormak lazım o kişiye. Artık o kişi kim olursa olsun. ister erkek e, alim olsun ister al, kadın alim olsun. Burada biliyorsunuz daha biz daha önce bu, bunu ne yaptık gusül e, konusunda ey e, İslam fıkında bunu buna değinmiştik değil mi? Ve oraya müracaat etseler eğer hafzedildiyse orada biz değinmiştik. Yine değinelim inşallah. Ümmü Naaş radıyallahu Teala anhi ile Ali satt gusül abdesti almak için banyoya girdikleri zaman ikisi bir arada oturup ne yapıyorlar? banyolarını, gusül abdestlerini yapıyorlar. Ve burada eğer paştamelle biliyorsunuz bazı tarikat ehli gerçekten bu tür şeyi iddia ediyorlar. Tabii ki kişi her iddia ettiği şey illa de doğrudur demek değildir. Özellikle din, dinle alakalı, alakalı ise ey, ibadetler ile. Çünkü ibadetler e, delile dayalıdır. Bir şeyi haram etmek veyahut da helal etmek için Ey, o, o şey mesela haramsa yok bu helaldir demek veyahut da helal ise haramdır demek için Kur'an'dan veyahut da sünnetten mutlak delil getirmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada validemiz Ayşe diyor ki ikimiz bir arada aynı kaptan ne yapıyorduk? Banyo yapıyorduk. Ve burada bu konuyla ilgili hiçbir aleyhissalatü vesselam hiçbir hanımı veyahut da aleyhissalatü vesselam hanımlarıyla yıkandığı zaman baştamelle örttüklerini Veyahut da örtüklerine dair zikretmiyorlar. Dolayısıyla zikretmedikleri gibi bir kişi yıkanmak istediği zaman nasıl yıkanacak? Elbise üzerinde olduğu halde yıkanabilir mi? Çıplar, çıplar. Nasıl yıkanacak? Çıplar, çıplar. Mutlaka ne yap olacak? Yani, yani ne olacak? bütün elbiselerini çıkaracak. Biliyorsunuz. Ben İsrail oğulları Musa İsve salem döneminde Ben İsrail oğulları beraber yıkanmak istedikleri zaman karma karışık beraber yıkanıyorlardı. Tabii. He. Kadınlar erkekler birbirleriyle karışık yıkanıyorlardı. Ve Musa aleyhisselam haya ettiği için o erkeklerin içine karışık bir şekilde ne yapmıyordu? Banyo yapmıyordu. Ayrı bir şekilde yapıyordu. Haya ediyor. Allah'tan haya ederek karışık bir şekilde yapmıyordu. Dolayısıyla onu ne yapıyor? Devamlı onu ayıplıyorlardı. Ha demek ki Musa'da bir eksiklik var onun için. Bizimle beraber çıplak bir şekilde banyo yapmıyor. Bazı şahslar, bazı tarikat ehli bu e, meseleyi kendilerine delil alarak efendim işte çıplak bir şekilde yıkanmak caiz olmadı. Halbuki Musa aleyhisselam orada yıkanmak için şeye girdiği zaman kapalı yere bütün elbiselerini üzerinden çıkararak bir taşın üzerine koyuyor. Ama Allah Celle Celaluhu orada hikmetine uygun oradaki Beni İsrail oğullarına bir şey göstermek istedi. Ne yaptı Allah Celle Celaluhu? ve selam elbisesini çıkarıp taşın üzerine koyunca o taş Musa ve Vesselam'ın elbiselerine kaçırarak kaçtı gitti. Dikkat edin orada taş canlı oluyor. Allah Celle Celaluhu o taşa can veriyor. Tamam mı? ruh veriyor ve o taş elbiselerini kaçırıyor ayakları ayakları olmamasına rağmen çünkü Allah Celle, Celle şeye kadirdir. ve burada Allah Celle Celalun için bunu yaptı çünkü oradaki ben İsrailoğulları Ali Satt ve Selim Musa Ali ve devamlı aypluyorlar Musa'da hiçbir eksiklik olmadığını onlara göstermek için ne yaptı bu taşı taşın elbiselerini kaçırmasına güç verdi. Musa ile İsat ve tabi taş elbiselerini kaçırınca suyun içinden çıkarak taşın peşine takıldı. Ve orada elbisem elbisem elbise ey taş taş taş elbisenimi getir gibisi. Orada baktılar ki Musa da İsat hiçbir eksiklik yok. Ee haya yerlerinde hiçbir eksik. Onlar diyorlardı ki muhakkak ki Musa'nın haya yerlerinde bir eksiklik var. Onun için aramıza çıplak karışık bir şekilde katılmıyor. Dolayısıyla burada karı koca birbirlerine halal oldukları için bir bir yerde birbirleriyle yani çıplak bir şekilde yıkanmalarında bir beis yoktur ve efendim e, kapanacağına dair kesinlikle Kur'an'dan ve Sünnet'ten de bir delil yoktur olmayınca tabii ki insan banyoya girdiği zaman ne yapacak? Yıkanacak yıkanması için de bütün elbiselerini üzerinden çıkarması lazım. İki soru daha var. Kısa kısa alırsak inşallah. Hocam diyor ki malum olduğu gibi Türkiye'de bir profesör Allah Azze ve Celle'nin haşa insanın kiminle evleneceğini bilmez veya insanın cehenneme mi veyahut da cennete mi gireceğini bilemez demiş. Haşa. Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatını iptal etti diyor ve bunu da Ali İmran Suresinin 140. 142. ayetini dev olarak göstermiş. Ondan sonra da Türkiye'de bir Ehl-i Sünnet hocamız da diyor bu, ve... Ay, Ali alimran 142 abi bir hocamız da diyor Ehl-i Sünnet hocamız yok, yok, yok, yok. bir çıkar bir Ehl-i Sünnet hocamız da diyor bu profesörü tekfir etmiş Ay, tamam mı çünkü bu mesele diyor açık olduğu için çünkü bu mesele zarurati diniyeden olduğu için diyor tekfir etmiş diyor alimran kaç 142, 142. Bu hükmü vermek doğru mudur? Bunu hocamıza sorun diye e, sormuş hocam kısaca. Evet, biz bu tekfir tekfir meselesinde biliyorsunuz bu konuyla ilgili birkaç tane sene ders yapmıştık değil mi? Evet. evet. Tekfir tabii mani. ki bu adamın bu adamın iddiası veya sözü gerçekten küfürdür. Söz küfürdür. Ama bu adam kafir olur mu, olmaz mı? Bu adama bakılır. Bu adam Evet bir profesörlük ünvanı var ve biliyorsunuz her profesör bütün tahassüsta veyahut da her tahassüsta bilgili veya da alim değildir. O profesör kendi dalında veyahut da tez yaptığı şeyde profesör olmuş. Biliyorsunuz bir, e, bir profesör veyahut da döçent, döçent olabilmesi için veyahut da profesör olabilmesi için ona bir konu veriyorlar. O konu hakkında araştırma yapıyor bir konu hakkında. Araştırma yapıyor. Ve o araştırma neticesinde o hazırlamış olduğu tezi o heyete vererek o konuyla ilgili ona profesörlük ünvanı veriyorlar. Artık o ünvan ne olursa olsun, hangi tahassüs olursa olsun. Diyelim ki bu adam dinde profesör olmuş. fıkhta, hadiste, tefsirde, akidede. El mühim. Bir profesör bütün yani İslam İslam her İslami meselede profesör değil ki. Yani düşünün ki bir İmam Ebu Hanife Allah bir İmam Şafii, bir İmam Ahmed Beyohta Ahmed bin Hanbel Beyohta, düşün ki bir Ebubekir radıyallahu teala veohta, Umar radıyallahu teala. Bu insanlar o kadar alim olmalarına rağmen dikkat ediyorsanız biz bakıyoruz ki mezheplerin kitaplarına bakıyoruz. Bu alim insanlar tamam mı? nice hataları çıkıyor. Çünkü bunlar masum değil ki. Her insan mutlaka hata edecektir. Yüz, karkı, yüz kaç? 142. Bakalım ayet. Yani kendisi bu ayeti delil olarak getiriyor. O ayeti delil olarak göstermiş. Bir daha yapayım. Şöyle. Yani bu adamın edindiği, edindiği delil de gerçekten yani bu meseleyle hiçbir alakası yoktur. Subhanallah Burada dikkat edin. Diyoruz ki Allah Celle جل Celaluhu "Am hasibtum an tadkhulu'l cennete bu mesele ilgili. Allah için soruyu bir daha tekrarlatsana. Hocam <gülüyor> demiş ki Haşa. Allah e, insanın kiminle, e, kiminle evleneceğini bilmez. Ha. Ya da kimin cenneti. da kimin, kimin cenneti, cehennem ha. cennetlik Allah Allahu akbar. Eğer Allah Celle Celaluhu kimin kiminle evleneceğini bilmiyorsa veyahut da kimin cehenneme ya da cennete gireceğini bilmiyorsa kim bilecek? Haşa'ya Allah. Değil mi? Yani... Bu kadar bu kadar cahillik olur mu arkadaş Allah rızası için. Soran şey, şey yer ha. Bunu söyleyen de profesör diyor. Biz dediğimiz dediğimiz gibi profesör kendi tahassısında belki profesör olmuş. Biz hala kendi tahassısında bile birçok meselede cahil olabilir. Kendi tahassısında bile. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu dediğimiz gibi ilmi ilim sıfatında ilim sıfatında en üstündür. Ve biz akidede demiştik ki Maratıb-ı El-Kader diye Maratıb-ı El-Kader'i anlatmıştık. Dedik ki kaderin dört tane mertebesi var. Hatırlayan, sizden hatırlayan var mı? Meşi'e. İlk önce neydi? İlim. Birincisi, birincisi, ilim. birincisi ilim. Yani Allah Celle Celaluhu'nun ve bu her Müslüman erkek ve her Müslüman kadın bunu bilmesi üzerinde farzdır. Kaderin dört tane mertebesi. Bir, ilim. i̇lim. Ey Allah Celle Celaluhu ilmi var. Ve bu ilmi ezelidir. Ve biliyorsunuz Mu'tezile de bu görüşü savunuyor aslında Mu'tezile Fırkası. Mu'tezile Fırkası bu görüşü savunuyor. Ve bu adam, bu profesör denen kişi genelde Türkiye'de okuduğu için ve Türkiye İlahiyat Fakültelerinde genelde neyi okutuyorlar? Felsefeyi okutuyorlar genelde. Ve özellikle Mu'tezile felsefesi birçok ülkelerde hakimdir. Dolayısıyla bu adam bu mu'tezilelerin fı inancından etkilenerek bunu ne yapıyor? Öne sürebiliyor. İlim. Ondan sonra neydi? El ilm. Ondan sonra el kitabetu. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu ezeli ilminde bildiği her şeyi ne yapıyor? levh mahfuza yazıyor. Üçüncüsü neydi? el meşie al al ay Allah Celle Celhu bildiğini yazıyor Ondan sonra o bildiği ve yazdığı şeyi zamanı geldiği zaman istediği zaman yaratıyor. ne yapıyor yaratıyor. al halku ondan sonra yaratıyor, yaratıyor. tamam mı Demek ki -ilim. ilim Ondan sonra yazmak Ondan sonra meşie me ondan sonra yaratmak bu dört tene mertebe her Müslüman erkek ile Müslüman kadın bunu bilmesi üzerinde farz-ı ayn'dır. Ey mutlak manada zaruridir. Bunlardan bunları bilmeyen bir kişi işte bu profesörün kırdığı bu pot gibi ne yapacak? Orada o Müslüman erkek o Müslüman kadın bu potları kıracak. Ey farz-ı ayn olan ilimden yoksun olan Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar Mutlak manada bu adamın kırdığı bu pot gibi ne yapacak? Onlar da bu torpotları ne yapacak? Kıracaklar ey küfür veyahut da şirk koşacaklar. Ve bu adam bu iddia ederken tabii ki bu iddia gerçekten bu iddia küfürdür. Ama bu adam kafir olur mu olmaz mı? Doğrusu Türkiye'de olan Müslümanlar, alimler ne yapacaklar? Bu adam gerçekten böyle bir seviyesi var mı yok mu bu konuda? Ey, gerçekten bu adam alim midir değil midir? Bu meselede de bilgili midir değil midir? Veyahut da bu adamın bilgisi gerçekten Kur'an'a sünnete dayanıyor mu dayanmıyor mu? Bu adam bu meselenin şuurunda mıdır değil midir? Ha o zaman bu adam mukallit olabilir değil mi? Bu adam cahil olabilir. Öyle mi? Biz bu mesele ilgili 6 tane veyahut da 7 tane mesele sunmuştuk. Kardeşlerimiz bu şeye yine eğer bu hafız edilmişse ona müracaat etseler e yine ne yapacaklar? Bunu görecekler. Dolayısıyla bu adamın kafir olup olmadığını söyleyebilmemiz için bu tür ihtimallar olduğundan dolayı oradaki Müslümanlar, alimler bu kişiyle bir münazara yaparlar. Bu buradaki münazara İslam edebine uygun bir şekilde bir tartışma olur. Yani hakkı batıldan batılı haktan ayırt etmek için burada hüccet oluşturulur. Ey Allah Celle Celaluhu'nun bu bilgiden cahil olmadığına tamam mı? Bilakis ezeli ilminde bütün yarattığı her şey bildiğine ne yapacaklar? Ispat edecekler. Bu ispatı yaptıktan sonra, hücceti oluşturduktan sonra bu adam yine ısrar ederek bu küfür söze ısrar ediyorsa o zaman oradaki alimler bu kişinin küfrünü İlan etmekte bir beis yoktur. Yani bu adamın dilinden çıkan bu söz küfürdür. Ama ben bu adama kafir direkt demem. Çünkü ben bu adamı tanımıyorum. Seviyesini bilmiyorum. Yani ben bunu söyleyemem. Bunu kim söyleyebilir? Oradaki alimler. Oradaki Türkiye'deki alimler bu adamı tanıyorlar. Bu adamla bir araya gelecekler. Ondan bir onunla bir araya gelmek için bir randevu alacaklar. Ondan sonra bu meseleyle ilgili güzel bir şekilde İslam adabına uygun ne yapacaklar? Bu meseleyi veyahut da bu mesele etrafında delillerle konuşacaklar. Bu hüccet oluştuktan sonra adam yine ısrar ediyorsa Allah korusun o zaman o kişiyi tekfir, tekfir edilir. Ve bu hücceti oluşturacak olan kişiler de biliyorsunuz alim olmaları gerekiyor. Örneğin bu adam profesörlük unvanı var. Kalkıp da mesela o seviyede o seviyede olmayan bir kişi onunla tartıştığı zaman adam üstten bakacağı için o kişiyi kabul etmez. Kabul etmeyince de devamlı kibirlenerek yani sen kimsin? Senin ünvanın nedir? Sen bir öğretmensin veya otta bir hocasın gibisi veya otta hiçbir şey değilsin gibisi. Sen benimle tartışamazsın. Dolayısıyla herkes diyecek ki ya bu adam profesördür, bu adam profesör değil. O zaman doğrusu nedir? Profesör daha haklıdır diyecekler. O zaman bu kişiyle tartışacak olan kişiler mutlak manada en azında o seviyede, ilmi yönden o seviyede olmaları şarttır. O kişiyle tartışacak olan şahıslar o seviyede, ilmi yönden o seviyede olmaları şarttır. Ki adam da i̇kna gerçekten ikna olsun. olsun ama kalkıp böyle bir seviyeye, o toplumda alim, olmayan bir kişi kalkıp da bilinmeyen bir kişi, tanınmayan bir kişi onunla bu tartışmayı yaparsa belki de ne yapmaz, kabul etmez veyahut da hüccet oluşmayabilir. İşte hüccet oluştuktan sonra bu adam ısrar ederse o zaman o hüccet oluşturan kişiler bu kişinin küfrünü ilan ederler. Ve ilan etmekte de bir beis yoktur. Şu sahabinin hocam çok ısrar diye bir soru var. Sadece kafir ülkelerde yaşayan bir Müslüman Kafirlerden faiz alabilir mi? He, bunu bu kadar. bunu Türkiye'de maalesef şiddet Süleyman cemaatından olan bazı Müslümanlar Almanya'da veyahut da Avrupa ülkelerinde bu fetvayı vermişler. Özellikle bu bu Müslümanlar ey Süleyman cemaatine Süleyman Efendi denilen veyahut da Süleyman Hoca dediğimiz veyahut da denilen bu cemaate bağlı olanlar ama Almanya'da gerçekten kafirlerde ne yapıyorlar? Faiz alıyorlar ki işte Darul Harp'te, Müslümanların Darul Harp'te muhariplerden veyahut da harbi olan kişilerden faiz almak e, almakta bir veis yoktur diyorlar. Ve burada faiz ister Darul Harp'te olsun, ister Darul İslam'da olsun, kişi nerede olursa olsun bir Müslüman kesinlikle faiz ile alışveriş yapması kesinlikle caiz değildir. Ve bu konuyla ilgili Kur'an'dan ve sünnetten ve muteber alimlerin alimlerin mezheplerinde bu mesele gayet açık ve bellidir.